İsra Suresi 54. ayetten itibaren Rabbiniz sizi çok iyi bilendir. Eğer dilerse sizi esirger, Yahut şayet dilerse sizi azaplandırır. Biz seni onların üstüne bir vekil göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Ant olsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davud'a da zebur verdik. De ki onu bırakıp boş yere ilah diye söylediklerinizi çağırın. Onlar sizden herhangi bir sıkıntı gideremeyecekleri gibi değiştiremezlerdi. Onların taptıkları da hangisi Rablerine daha yakın olacak diye bizzat vesile arıyorlar onun rahmetini umuyorlar onun azabından korkuyorlar çünkü Rabbinin azabı korkunçtur hiçbir memleket hariç olmamak üzere biz onları kıyamet gününden evvel ya helak edeceğiz yahut şiddetli bir azapla azaplandıracağız bu o kitapta böylece yazılıdır bizi ayetler mucizeler göndermemizden alıkoyan sebep ancak evvelki ümmetlerin onları tekzip etmiş olduklarıdır. Biz Semud'a gözleri göre göre o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Halbuki biz ayetleri ancak ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Sana şüphesiz Rabbin insanları çepçevre kuşatmıştır demiştik hatırla geceliğin sana gösterdiğimiz o temaşayı ve Kur'an'da lanet edilen ağacı biz ancak insanlara bir fitne ve imtihan yaptık biz onları korkutuyoruz fakat bu onlarda büyük bir taşkınlıktan başka bir şey artırmıyor şunu da hatırla ki biz meleklere Adem için secde edin demiştik ve onlar da secde etmişlerdi de iblis etmemiş ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim demişti. Yine dedi ki benden şerefli kıldığın bu kim oluyormuş bana haber ver. Eğer beni kıyamet gününe kadar geciktirirsen andolsun ki onun zürriyetini birazı müstesna olmak üzere behemahal kendime bağlı kılarım. Allah da git dedi artık onlardan kim sana uyarsa şüphesiz ki cehennem hepinizin cezasıdır tas tamam bir ceza onların içinden gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat onlara karşı süvarilerinle piyadelerinle yaygara çıkar mallarına evlatlarına ortak ol onlara vaat et. şeytan bu onlara bir aldatıştan başka ne vaat eder o? Benim gerçek kullarım var ya, senin onlar üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur. Onlara vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz fazla kereminden nasip arıyasınız diye sizin için denizde gemileri yürütendir. Şüphe yok ki o sizi çok esirgeyicidir. Denizde size bir sıkıntı değdiği zaman ondan Allah'tan başka bütün taptığınız kişiler gaip olur gider. Yalnız Allah'tan yardım istersiniz. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür. Onun kara tarafında sizi yere geçirmesinden yahut Üzerinize çakılı bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize hiçbir vekil de bulamazsınız. Yoksa onun sizi tekrar oraya denize döndürüp de üstünüze kırıp geçiren bir fırtına yollamasına ve nihayet yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmasına karşı emniyete mi girdiniz? Bu surette de yine bize karşı onun öcünü alacak bulamazsınız. And olsun ki biz Adem oğullarını üstün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır. Onlara karada denizde taşıyacak vasıtalar verdik. Onlara güzel güzel rızıklar verdik. Onları yarattığımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. O gün ki insan sınıflarından her birini biz imamları ile çağıracağız. Artık Kimin kitabı sağından verilirse onlar kitaplarını en küçük haksızlığa uğratılmaksızın kendileri okuyacaklardır. Kim bu dünyada kör olursa o ahirette de kördür, yolcada daha şaşkındır. Akıllarınca onlar sana vahyettiğimizden başkasını uydurup bize atıf ve iftira edesin diye seni bile hemen hemen fitneye düşürecekler ve o takdirde seni candan dost edineceklerdi. Eğer sana sebat vermiş olmasaydık Andolsun olsun ki sen onlara biraz meyledecektin. O takdirde ise biz dirimin de katmerli ölümün de katmerli acısını sana tattıracaktık muhakkak. Sonra bize karşı kendin için Hiçbir yardımcı da bulamayacaktım. Yakında seni neredeyse bu yerden çıkarmak için herhalde rahatsız edecekler. Fakat o takdirde kendileri de arkandan pek az kalacaklardır. Biz bunu senden evvel gönderdiğimiz peygamberler içinde sünnet ve kaide yapmışızdır. Sen bizim sünnetimizde hiçbir değişiklik bulmazsın. Güneşin zeval vaktinde kayması anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. Sabah namazını da öylece eda et. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanıp sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere onunla, Kur'an'la gece namazı kıl. Ümit edebilirsin. Rabbin seni bir makamı Mahmud'a gönderecektir. Ve şöyle de, Rabbim beni sıdk ve selamet girdirilişiyle girdir. sıt ve selamet çıkarışıyla çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir hüccet ver. De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz ki batıl daima yokunucudur. Biz Kur'an'dan peyderpey onu indiriyoruz ki müminler için şifa ve rahmettir o. Zalimlerin ise o ziyanından başkasını artırmaz. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ona şer dokununca da pek ümitsiz olur. De ki her biri kendi asli tabiatına göre hareket eder. O halde kimin daha doğru yolda bulunduğunu Rabbin daha iyi bilicidir. Sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Zaten size bu konuda az bir ilimden başkası verilmemiştir. Değerli dinleyenler, Bazı alimler bu ayette geçen ruh kelimesi için Ruh diye kastedilen Cebrail Aleyhisselam'dır demişlerdir. Bu ayette geçen ruh kelimesi çoğunluk ulemaya göre insan ruhudur. Ruh Allah'ın gayb alemindeki nesnelerinden biridir. Onun mahiyetini sadece Allah bilir. İnsanlar gücü Allah'ın verdiği ilim ve beceri çerçevesinde Allah'ın izin buyurduğu birçok şeyi keşfetmişlerdir. Günümüzde fennin ve tekniğin ulaştığı seviye Allah'ın izni ve verdiği geniş ilim sayesinde çok yükselmiştir. Ve sürekli de yükselmektedir. Ancak ruh konusuyla ilgilenen psikoloji denilen bilim dalı ise sürekli olduğu yerde saymaktadır ve saymaya da devam edecektir. Çünkü Yüce Rabbimiz ayette de buyurduğu çile ruh hakkında insanlara ilimden çok az bir şey vermiştir. Bu da ruh konusundaki gelişmelerin Allah'ın bu konuda verdiği az ilimle sınırlı kalacağını gösterir. Nitekim psikoloji, psikoanalizin kurucusu kabul edilen Avusturyalı Yahudi nörolog Freud'un... ...1900'lü yılların başlarında ortaya attığı teorilerle ayakta durma çabası vermektedir. Günümüzde psikoloji içinde bulunduğu duaganlıktan hiçbir gelişme gösterememesinden dolayı... ...bilim dünyasından dışlanmıştır ve bir bilim dalı olarak kabul edilmemektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Andolsun sana ettiğimizi de dilersek muhakkak gideri veririz. Sonra bize karşı onu geri getirmek için kendine bir vekil de bulamazsın. Ancak Rabbinden olan bir rahmettir. Hakikat onun senin üzerindeki fazlı keremi büyüktür. De ki and olsun ins ve cin şu Kur'an'ın benzerini meydana getirmeleri için bir araya toplansa, yet diğerine yardımcı da olsalar yine onun benzerini getiremezler. Şanıma andolsun olsun ki, biz bu Kur'an'da insanlar için her manadan nice türlüsünü açıklamışızdır. İnsanlardan pek çoğuysa ille inkarda ayak dirediler. Biz dediler sana diyen inanmayız. Ta ki bizim için şu yerden bir pınar akıtasın. Yahut senin hurmalıklardan, üzümlüklerden bir bahçen olsun da aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtasın. Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşüresin veya Allah'ı ve melekleri kefil getiresin. Yahut altından bir evin olsun yahut semaya çıkasın. Ona çıktığına da asla inanmayız ya. Ta ki üstümüze okuyacağımız bir kitap indiresin. Şöyle de Rabbimin şanı yücedir. Ben Allah'ın Resulü bir beşerden başkası mıyım ki? İnsanların kendilerine hidayet rehberi geldiği zaman iman etmelerini Allah bir beşeri mi peygamber gönderdi demelerinden başka bir şey men etmedi. De ki, eğer yeryüzünde insanlar gibi sakin sakin yürüyen melekler olsaydı, biz ancak onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda hakiki şahit olarak Allah yeter. Çünkü O kullarının her şeyinden cidden haberdardır, kemaliyle görendir. Allah kime hidayet nasip ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de şaşırtırsa artık bunlar için ondan başka asla yardımcılar bulamazsın. Biz onları kıyamet günü körler, dilsizler, sağırlar olarak yüzü koyun haşredeceğiz. Onların varacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi tanımayarak kafir oldular. Bir yığın kemik ve kırıntı olunca mı hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini de yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için bir ecel tayin etti ki, ...onda hiç şüphe yoktur. Böyleyken... ...zalimler ancak... ...inkarda ayak dayamıştır. De ki... ...Rabbimin... ...rahmet hazinelerine siz malik olsaydınız... ...o zaman harcamaktan tükenir korkusuyla... ...muhakkak cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insan. Ant olsun ki... ...biz Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. İşte İsrailoğullarına sor. O bunlara geldiği vakit... ...Firavun ona... ...Musa... ...ben seni muhakkak büyülenmiş sanıyorum... ...demişti. O da... ...and olsun dedi... ...bunları birer ibret olmak üzere... ...göklerin ve yerin Rabbinden başkasının... ...indirmediğini bilmişsindir. Ey Firavun... ...ben de seni... Muhakkak helak edilmiş sanıyorum. Derken onları o yerden sürüp çıkarmak istedi. Biz de hem kendisini hem ma'iyetindekileri toptan suda boğ verdik. Arkasından da İsrailoğullarına dedik: O yerde siz oturun. Sonra ahiret vadi geldiği vakit onları da sizi de bir araya getireceğiz. Biz. O Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o hak olarak indi. Seni de bir müjdeciden, bir haberciden başka bir sıfatla göndermedik. Biz onu bir Kur'an olmak üzere ayet ayet ayırdık ki insanlara karşı dura dura, ağır ağır, tane tane okuyasın. Biz onu tedricen indirdik. De ki, ona ister iman edin, ister iman etmeyin. Çünkü bundan evvel ilim verilmiş olanlar kendilerine karşı o tilavet olununca çenelerinin üstüne yüzü koyun kapanarak secde ediyorlar. Ve Rabbimizi tenzih ederiz. Hakikat Rabbimizin vaadi katiyen fiile çıkarılmıştır diyorlar. Ağlayarak çeneleri üstüne kapanıyorlar ve bu onların derin saygısını artırıyor. De ki gerek Allah diye çağırın gerek Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız nihayet en güzel isimler onundur. Namazında pek bağırın sesini de o kadar kısma da ikisinin arası bir yol tut. Şöyle evlat edinmeyen, mülkünde hiçbir ortağı olmayan, züllü acizden dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun. Onu büyük bil, büyüklükle an. Keyf suresi. Değerli dinleyenler. Kehf suresi Mekke'de indirilmiştir. Toplam 110 ayettir. Sure ismini 9. ayette geçen Ashab-ı Kehf'ten alır. Kehf dağda bulunan geniş mağara anlamına gelir. Ashab-ı Kehf bir grup inanmış insandı. Bu kişiler sığındıkları mağarada Allah tarafından 309 sene uyur halde bırakılmışlardır. Allah tarafından uzunca bir süre uykuda bırakılan bu insanlar daha sonra yine Allah tarafından uyandırılmışlardır. Uyandırıldıklarında devir çok değişmiştir. Onlarsa ancak bir gün veya bir günden az uyuduklarını sanmaktadırlar. Bu olay öldükten sonra dirilmenin ve kıyametin bir hak olduğunu vurgulayan bir örnek niteliği taşımaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kendi katından en çetin bir azapla korkutmak, güzel güzel amellerde bulunan müminlere de içinde ebedi kalacakları güzel bir ecir ve mükafatı müjdelemek Allah evlat edindi diyenlere maruz kalacakları kötü akıbetleri haber vermek için kendisinde hiçbir eğrilik yapmadığı o dost doğru kitabı kulu üzerine indiren Allah'a hamdolsun ne onların ne ne atalarının buna dair hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük. Onlar yalandan başkasını söylemezler. Demek bu söze inanmazlarsa bir üzüntü duyarak arkalarından kendini adeta tüketeceksin. Biz yer üzerinde olan şeylere onlara mahsus birer zinet verdik. İnsanların hangisinin ameli daha güzeldir onları imtihan edelim diye. Bununla beraber biz onun üstünde olan şeyleri elbet kupkuru bir toprak yapanlarız. Sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız Kehf ve Rakim yaranının ibrete şayan olduklarını mı sandın? O zaman o gençler mağaraya sığınmışlardı da ey Rabbimiz... ''Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla.'' demişlerdi. Bunun üzerine biz nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurduk. Sonra da onları uyandırdık. İki zümreden hangisi bekledikleri gayeyi daha iyi zapt ve hesap edicidir ayırt edelim diye. Şimdi sana onların kıssasını hakikati ve çile anlatalım. Doğrusu onlar... Rablerine iman eden gençlerdi Biz de onların hidayetini artırmıştık Ve zalim hükümdarın önünde dikilip de Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir Biz ondan başkasına ilah demeyiz Eğer dersek o halde and olsun ki Hakikatten uzaklaşmış oluruz Şunlar şu bizim kavmimiz Ondan başka ilahlar edindiler Bunların üzerine bari açık bir bürhan getirseler diye artık Allah'a karşı yalan yere iftira edenlerden daha zalim kimdir dedikleri zaman onların kalplerini sabır ve sebatla tamamen hakka bağlamıştık. Birbirine şöyle demişlerdi: Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki. Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin, işinizden de size fayda hazırlasın. Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına yönelir, battığı vakitte onların sol yanına kesip giderdi. Kendileri ise oranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah, Kime hidayet ederse o doğru yola erdirilmiş, kimi de şaşırtırsa artık onun için hiçbir zaman irşad edici bir dost bulamazsın. Sen onları uyanık kimseler sanırsın. Halbuki onlar uyuyanlardır. Biz onları gah sağ yanına, gah sol yanına çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın giriş yerinde, iki kolunu ayağını uzatıp yatmaktaydı. Üzerlerine tırmanıp da hallerini bir görseydin mutlaka onlardan yüz çevirir kaçardın ve herhalde için onlardan korkuyla dolardı. Bunun gibi onları aralarında soruşsunlar diye uyandırdık da içlerinden bir sözcü dedi ki ne kadar eğleştiniz. Bazıları bir gün yahut bir günün bir parçası eğleştik dediler Diğerleri de Ne kadar eğlendiğinizi Rabbiniz daha iyi bilendir Şimdi siz birinizi Bu gümüş parayla şehre gönderin de Baksın onun hangi yiyeceği Daha temizse ondan Size bir rızık getirsin Çok nazik hareket etsin Sizi hiçbir kimseye sakın Hissettirmesin dediler Çünkü onlar Size galebe ederlerse sizi ya taşlar öldürürler yahut sizi zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde ise ebediyen felah bulamazsınız. Böylece kullarımızı ve müminleri onların ahvaline muttali kıldık ki Allah'ın tekrar diriltileceğine dair olan vaadinin şüphesiz bir hak olduğunu Kıyametin vukuunda da hiçbir şüphe bulunmadığını bilmiş olsunlar. O sırada onlar bunların işini aralarında nizalaşıyorlardı. Bunun üzerine onların etrafına bir bina yapın dediler. Rableri onları daha iyi bilendir. Onların işine galip ve vakıf olanlarsa mutlaka yanlarında bir mescit edineceğiz dediler. Sayıları üçtür, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Beştir, altıncıları köpekleridir diyecekler. İkisi de gaybı taşlamaktır. Yedidir, sekizincileri köpekleridir diyecekler. Söyle ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilendir. Onları insanların bir azından başkası bilemez. O halde bunlar hakkında zahiri bir münakaşadan gayriyle mücadele etme. Bunlara dair içlerinden hiçbir kimseden fetva da isteme. Hiçbir şey hakkında ben bunu muhakkak yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de. Umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir hayra ve muvaffakiyete erdirir. Değerli dinleyenler, şu muhakkak ki her hareket, her söz, her fiil, hatta insana canlılık veren her nefes Allah'ın iradesine bağlıdır. Ve gayb de ancak Allah'a mahsustur. İnsan bulunduğu anın bir saniye ötesinde kendisini neyin beklediğini bilemez. Çünkü bir saniye ötesi belki de onun için hayatın son bulmasıdır. Bundan dolayıdır ki hiç kimse ben bugün şunu yapacağım, hele bir yarın olsun şöyle yaparım gibisinden sözler etmemelidir. Çünkü bir saniye ötesi Allah'ın kaybıdır. Allah dilemedikten sonra kişi hiçbir şey yapamaz. Bunun içindir ki kişi her yapacağı işin başında inşallah yani Allah dilerse kelimesini eklemeyi asla unutmamalıdır. Yalnız bu demek değildir ki insan geleceğini düşünmesin, gelecekte ne yapacağını planlamasın, geçmişini düşünüp ileriye dönük bir durum değerlendirmesi yapmasın. Müslüman geleceğe dönük planlar yapar ve tedbirlerini alır. Ama aynı zamanda bilir ki her ne olursa olsun onu ancak Allah'ın dilemesi ve yardımıyla gerçekleştirebilir. Ve Allah'ın izin ve yardımı olmaksızın hiçbir şeyi yapamayacağını da bilir. Allah'tan yardım temennisidir ki Müslümana güç verir, azim verir ve huzurlu çalışma ortamı sağlar. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Onlar mağaralarında 300 sene eyleştiler. Buna 9 yıl daha kattılar. De ki, Allah ne kadar eğlendiklerini daha iyi bilendir. Göklerin ve yerin kaybını bilmek ona hastır. O ni güzel görendir, ne güzel işitendir. Onların ondan başka hiçbir yardımcısı yoktur. O, hiçbir kimseyi hiçbir şeyi hükmüne ortak da yapmaz Rabbinin kitabından sana vahyolunanları oku onun sözlerini değiştirebilecek yoktur ve sen ondan başka asla bir sığınacak da bulamazsın sabah akşam Rablerine onun cemalini dileyerek dua edenlerle beraber candan sabret dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma Kalbine bizi anmaktan gaflet verdiğimiz, heva ve hevesine uymuş, işinde haddi aşmış kimselere boyun eğme. De ki, o Kur'an Rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hakikat biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki duvarları çepçevre kendilerini kuşatmıştır. Eğer onlar susuzluktan feryat ve istimdat ederlerse, kalın bir sıvıya benzeyen, yüzleri kavuran bir suyla imdad olunacaklardır. O ne fena içecektir. O ateş ne kötü bir dayanaktır. İman edip de güzel güzel amellerde bulunanlara gelince, biz şüphe yok ki, iyi amel ve hareket edenin mükafatını zayi etmeyiz.